Teknolojinin Karanlık Yüzü Hazırlayan ve sunanlar Murat Lostar ve Banu Zeytinoğlu Teknolojinin Karanlık Yüzü'nden hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Merhaba programa başlamadan daha doğrusu konuya girmeden önce bir hikaye anlatmak istiyordun. İstersen önce o hikayeyi dinleyelim. Ben de ilk defa duyacağım. Benden duymuş olabilirsin ama bugün duymadım Banu'cum. Benim Hı. çok sevdiğim bir hikayedir. E, Saltranç bilmiyorum. Senin de özellikle hani çocukken ya da işte gençinde, e, oynadığın, keyif aldığın bir e, spor muydu? Bir e, beyin cimnastiydi bilmiyorum ama benim için çok keyif aldığım bir uğraştı. E ailemin önüme koyduğu çok oldu yani. Tahmin edebiliyorum <gülüyor> hani aile.